Buhran ve gerilim Dünya bir baştan bir başa kasvetli bulutlarla sarıldı. Göz gözü görmeyecek kadar karanlık her taraf. Her gün yeni bir buhran beliriyor ufkumuzda. Her gün taze bir mesaj alıyoruz kıyametten. Ümit ve düşüncelerimizin üstüne gelip gelip yıkılan korkulu rüyalar ve kabuslar Dünyamızı Gulyabaniler ülkesi haline getirdi. 19 asrın son çeyreğinde başlayıp günümüze kadar süregelen buhranlar zinciri Bilhassa en son halkasıyla her şeyi, hatta bütün mukaddes değerleri yutmaya hazırlanan korkunç bir girdap halini aldı. İyi kötüyle mühsdi ıslahçı ile beraber yutacak korkunç bir girdap Girdap her şeyden evvel kendine dahilik yapan suyu yutup onunla beslendiği gibi bir asırdan beri devam ede gelen buhran da evvela onu bağrında besleyen maddeciliği yutacaktır. Evet dünden bugüne bütün buhranlar materyalizmin kucağında ve onun fideliğinde boyatıp gelişti. Ne gariptir ki yıllar yılı bunu bağırlarında bir Gülir rana gibi besleyip duranlar, bugüne kadar onu hep sebeplerden tecrit ederek ele aldılar. Keşke bütün bir tarih boyu ona meşçerelik hazırlayanlar, neticede böyle bir epidemi ile karşı karşıya kalacaklarını önceden hissedebilselerdi. Heyhat! Gidip körü körüne içine gömüldükleri maddi yunluk gayyasında, İl kalmaya kararlı gibi bu sefil ruhlar hala iradesiz, hala hissiz ve hala ümitsizce bir bekleyiş içindeler. Evet, dün mana ve ruhu metafizik diyerek sarıp sarmalayıp bir kenara iten bu banal görüşlü materyalistler bugün de aynı bön tavır ve davranışlarıyla birbirinin yığını haline getirdikleri milletlerin boğuşmaları karşısında Mukavemetsiz, panik içinde ve bitkindirler. Ne güvenip bel bağladıkları tağutları, ne de huzur ve saadetin tek vesilesi saydıkları madde, onları aradıklarını verememekte ve gönüllerini doyuramamaktadır. Bütün bunlardan sonra inadına yine de maddeye yahşi çekilecekse, gayri onların hesabına bize, şair Eşref'in dediği gibi, bozulmuştur düzelmez gelse de Mehdi, bu mülkün emri ıslahı cenabı hakka kalmıştır deyip beklemek gerekecektir ama acaba milletin ortada kol gezen bu kadar veba bu kadar taun karşısında dayanma ve direnme gücünü kaybetmeden varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün olacak mıdır buna evet demek oldukça zordur toplum her gün bin başlı bir devle boğuşacak, her gün bin zararlı onun kaidelerini kemirip duracak. Sokaklar haramiler tarafından tutulacak, yuva la ahlakilikle delik deşik edilecek. Sonra da bu hale getirilmiş bir yığından mukavemet beklenecek. Olacak şey değildir bu. Ne var ki yıllar yılı gururu kırılan ırzı çiğnenen mağdur milletlerin silkinip kendilerine gelmeleri, dirilip tarihi yerlerini almaları ve ruhlarındaki indifalarla gürleyip milletimize düşman bütün iblis ocaklarını söndürmeleri de ihtimal dahilindedir. Ve bize göre mağdur milletlerin ve toplumların ergeç yapacağı da budur. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmakta istememektedir. Hele istismar edilmeyi asla. Evet bugün devletler ve milletler muharebesi tabakat beşer muharebesine terki mevki ediyorsa, bunun altında sadece ve sadece yüce varlık olan insan olduğunun istismara karşı gerilimi vardır. Asırlardan beri sağa sola çekilerek aldatılmak istenilen milletler. Artık yabancı her düşünceye karşı fermuarını kapatarak, özünü koruma ve kendi benliğiyle kalma yolunda ciddi gerilim içindedir. Eşyanın tabiatına, ruh ve iradenin kaidelerine dayanan ve ilhamını da gönülde mihraklaşan ötelere ait ışığın altında insan vicdanından alan, böyle bir gerilimi engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir hele süper güçlerin birbirlerini gammazlayıp karşılıklı birbirinin sırrını fahş ettikten ve yıllar yılı hep üzerine çullanıp durdukları orta kuşak ülkelerinin ve bilhassa bu kuşağın pırlantası sayılan Türkiye'nin göze açıldıktan sonra asla. Senelerden beri düşüncede, tasavvurda, ahlakta, çeşit çeşit içtimai erozyonlara maruz bırakılmış bu ülke, Diğer memleketlere nispetle daha çok kadre uğramış olması, mazisi ve milli harsıyla daha çok örselenmiş bulunması itibariyle metafizik gerilimin merkez üssü gibidir. Daha sonra Türkistan, Özbekistan ve yakın kuşak ülkelerinden Mısır gelir. Bir asra aşkın bir zamandan beri çeşitli zulüm, mağduriyet ve haksızlıklar altında sürekli inleyen bu kuşak, Öylesine bilenmiştir ki, çok yakın bir gelecekte o, polatlaşan ruhuyla kendine bu mezelletleri reva görenlerin karşılarına dikilecek ve onlara gerçek insan olmanın adabını öğretecektir. Elverir ki bu kuşağı elinde tutan milletler, hususiyle onların tarihli idarecileri iyi bir durum değerlendirmesi yaparak vuku muhakkak bir infilak ve indifanın enkaz ve külleri altında kalmasınlar. Meydana gelmesi kat'i görünen böyle bir indifan, geçen asrın getirdiği bütün bunalımların rağmına iyi şeylerle neticeleneceği kanaatindeyiz. Denebilir ki beşer, 20. asra mide ve bağırsaklarının zebunu olarak girmesine karşılık, önümüzdeki asra kalbiyle, ruhuyla ve insanlığıyla girebilme hazırlığı içindedir. Buysa uzun bir fetretten sonra, bu mazlumlar ülkesinin yeniden dirilişi ve rönesansı demektir. Kim bilir, belki o zaman batmak üzere olan dünyanın diğer kesiminin elinden tutup kaldırma fırsatı doğar. Böyle bir fırsatın elde edilmesi çok mühimdir. Zira bunca zaman, bu kuşağın insanına göz açtırmayan milletlere yeniden bir civan mertlik dersi vermek, hem geleceğin dünyasına ayrı bir bakış zabiyesi kazandırma, hem de felsefi tarihin yeniden ele alınması bakımından oldukça önemlidir. Keşke o gün dost vefalı, düşmanda insaflı olabilse.